Tabi bu bir doktora tezi olarak master tezi olarak çalıştırılabilir. Ee, bu eserlere ulaşma imkanımız e, evet. herhalde var değil mi? Öyle zannediyor. Evet hocam. Ve çalışılmadı da. Yani Hüseyin Vassaf Sefini Evliya'da bu eserlerinden de bahsediyor. eserlerde. Evet. de yani çalışılmış bir şansiyet değil. evet. Diyor ki mesela Mirkatü Taalikat e, Halebi Haşiyesi, Taşköprü Haşiyesi şurut Salat Haşiyesi Aruz Haşiyesi Ve Tasavvurat-ı Seyyidine Talikat Bu eserler basılmıştır Bir de Sure-i Rahman tefsiri var suret Belet Beled tefsiri var Bir de Meclis-ül Hümeze Şerhi Ve henüz basılmayan Eserleri vardır diyor Yani Hüseyin Mesaf Bunları anlatıyor Çok ilginç yani Çok ilginç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 Yaşar Ersoy bir şoförlüğümüzü yapardı. Abdülvaki abi o da katılırdı böyle gezilerimize. E, hacı abi ben elimizde teyp. İşte Karaman'a gittik. Efendime söyleyeyim Eskişehir'e gittik. Bursa'ya, Balıkesir'e, Akisar'a, İzmir'e. Yani epeyce bir vilayet dolaştık. Sami Efendi Hazretleri ile ilgili bir hayli doküman topladık. Evet. Onlar şimdi kendi özel kütüphanemde bir hayli bir hacimli ve bekliyor. Tabi onların yayınlanması lazım. İnşallah şu bu anda yazıyorum. Allah dostları serisinde de şu anda canım. yazıyorum. Şu ana 333, 333, 333 olmak üzere 999 tane Sami Efendi Hazretleri ile ilgili menakabı yazacağım. Allah'a nasip edin. İnşallah. İnşallah. Daha sonra eserin birinci ciltini, hayatını, eserlerini, çeşitli tavufi görüşlerini, onları da bu çalışmama ekleyeceğim. Bu da benim artık ölmeden önce bir profesörlük tezi olarak ortaya çıkmasını, hizmetede de vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi dualarınızın bereketiyle. İnşallah hocam. Hocam belki Esad Efendi Hazretleri'nin yolunu en yaygın şekilde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 Devrin meşhur Nakşi Tekkesi Gümüşhanevi Dergahı'nda Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'den ders aldı. Ve iki defa üst üste erbain çıkarttı ve riyazetler yaptı. Daha sonra Beşiktaş Müftüsü Fuat Efendi'nin babası Rüştü Efendi'nin yol göstermesiyle Kelami Dergahı Şeyhi ve Meclis-i Meşayih Erbilli Esad Erbili'ye intitap etti Kısa zamanda kesbi kemalat eleyip sevruk sülukunu manevi eğitimi tamamladıktan sonra halifet hilafetle irşada sözünü oldu. Burada Sami Efendi Hazretlerinin dergaha gelişi sözlü kaynaklarda şöyle anlatılıyor. Dergahta pek fazla tanınmayan ve Esat Efendiye işaret buyurulan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 Efendim sınıf arkadaşım Gümüşhanevi'nin Hazretlerin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Efendim der, bu gördüğünüz zat sınıf arkadaşımdır. Gümüşhanevi Hazretlerin evlatlarından Adanalı Sami Efendi diye tanıtır. Esad Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretlerini hikmet dolu bakışlarıyla yukarıdan aşağı şöyle bir süzer ve şöyle söyler bizim sayılır. Hususi bir görüşme yapılır ve Esad-ül Hazretleri o hususi görüşmede Sami Efendi Hazretlerine istihare verir. Sami Efendi Hazretleri istihareye yatar ve pek çok büyük keşifler bu konular olur bunun sonucunda Esad Erbil'i hazretlerine indisab eder yani bir yerde bir inkişaf olmuyor bir açılma olmuyor öbür tarafta ise oluyor, değil mi? Yani, yani bir nasibi orada demek yani gibi. 40 Öyle. gün açsızsız karanlıkta kalıyor Allah Allah diyor kalbi çalışmıyor bir 40 gün daha giriyor yine geceli gündüzlü o karanlığın içerisinde e, halvet hücresinde zikir çekiyor az kalıyor Riyazet yapıyor orada Esad Erbil Hazretlerini görünce takır takır kalp çalışmaya başlıyor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 Evet. Efendim yanlışlık da yapıyor Bunları biliyorsunuz incinmiyorsunuz, Yine işte Ona yardım ediyorsanız Yardıma devam ediyorsunuz Ona dostluğunuz varsa dostluğunuz devam ediyor Yüzünüz yine gülmeye devam ediyor Yani böyle olmak lazım Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, Biliyorsunuz Kızı Hazreti Ayşe'nin başından Bir ifk hadisesi geçti evet. Ve Medine'de pek çok kimse Dedehud'u yaptı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 ayrılacaklar terk etmeyeceksin. Hep onlarla beraber. Bu Alvarlı Efendi'nin de güzel bir şiir, evet. şiiri var hocam bu. incin evet. incinmemekle alakalı. Şöyle diyor. Aşık der incidenden incinme incitenden. Kemal Denoksan'ymış. İncinen incitenden diyor. Yani öyle hep sonu -dendenle biten böyle bir kafiyeli redifli böyle güzel bir şiiri tabii. Yani, evet.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 Ankara'da dört tane Risale-i Nurevi vardı. Dört tane fazla yok. Bir, iki, üç, dört. Yıldırım Beyazıt meydanında. Evet. Orada bir apartman var. Orada Allah razı olsun. 67 yıllar. Yani hemen hemen 50 sene yakın. Yani orada dersleri devam ederken bir gece rüyamda Bediüzzaman Hazretleri'ni gördüm yanında risaleli derslerine gidip geliyoruz. Böyle bir düz Hazretleri böyle bir arabaya binmiş, at arabasının arkasında da ben oturuyorum. Böyle Ulucanlar semtindeyiz. Böyle Mevlevi Hanenin yeni cami orada. Hapishane orada Mevlevihane vardı. Yıkıldı şimdi. Mezarlık duruyor da Mevlevihane kısmı yıkık. Evet hocam. Orada böyle At arabasında beni götürüyor zaman Hazretleri Derken bir çok güzel yeşil bahçeli bir eve geldik Çok güzel bir ev Elhamdülillah Sabah böyle güneş yeni doğuyor Serin bir hava Bahar mevsimi. çiçekler açmış Merdivenlerden çıktı ben de çıktım Ha demek ki zaman merdivenlerden çıktığına göre Gittiğimiz zat zaman'dan manen büyük bir zat Rüya ona delalet de ediyor evet. Kucaklaştılar ben de uzaklaştım. Yani elini öptüm falan. Oturduk böyle sofranın üzerinde masa. O kadar çok çeşit yiyecek var ki rengarenk. Her çeşit çeşit çeşit peynir, çeşit çeşit üzüm, meyve, efemselimiz zeytin, domates, işte yumurta falan, şu börek, çörek, tatlı, matlı, bal, börek, çörek hepsi var. Dolu böyle. Güzelce hep beraberdik ama Bediüzzaman Hazretleri de o da çok zayıf. Rüyada <gülüyor> Bediüzzaman Hazretleri de üzerinde Arap cellabiyesi var. O zatın da üzerinde Arap cellabiyesi var. Yemek sonra dua yaptılar. Tokalaştılar. Ayrıldılar. Ben de ayrıldım. Bediüzzaman'ın arkasından merdivenden inmeye başladım. Bediüzzaman döndü bana dedi ki niye geliyorsun evladım dedi. Ne?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 O yediğimiz yemek hep ilimmiş Sonra da anladım. Helalim. Güneş yeni doğuyor. Nereye? Bizim kalbimize. Zayıf, nayif. Aynı rüyada gördüğüm gibi çıktı geldi. Benim ders almam bu şekilde oldu. Bediüzzaman zaman beni götürdü, teslim etti bu kapıda. samini olmaya çalışıyoruz. 8. Hmm. olmaya çalışıyoruz. Hmm. Kapının önünde bu kapının işte hizmetkarıyız. Ölene kadar böyle devam edeceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Allah yani Yolu seviyoruz. Ama biz güzel değiliz. Estağfurullah. Allah eksiğimizi, Estağfurullah. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Allah muvaffak eylesin. Söyleyecek ya. çok söz var. Yani maneviyatla ilgili ama işte söyleyemiyoruz. Aklımıza gelmiyor. En iyisi teslim olmak ve susmak. Teslimiyet. Makamı samte, demir çaktık. Evet. Sessizlik ve susmakta kaldık. Efendim burada ben şeyi anlatacaktım. Mesela tekkelerin o kapatılması olayı var ya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 Orada siz oturup da Allahü Teala'yı tefekkür edersen, aklınıza dünya gelirse cenabet sayılıyormuş o. Mesela orada düşünürken evinizdeki kaşık aklınıza geldi. Kaşık dünya. Evet. Bunun akla gelmesi anlamsal olarak, mana olarak, in of meaning ki anlam bazında olmak üzere manevi cenabet sayılırmış.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 Ondan gelen 3 kuruşla işte evlenmiş ailesinin ve kendisinin geçimlerini sağlamış. Evet hocam Sam Efendi Hazretlerinin tabi anlatılacak çok merakı var. Yalnız e, süremiz de kısıtlı. Az bir şey var. Evet, onu hayatını yani. bitireyim. 1949'da ilk defa hacca gitti. Hacı yasaktı. 49'da mı 48'de mi açıldı? Yanılmıyorsam açıldı sene gitti hacca. Evet. 51'de İstanbul'a geldi 2 yıl İstanbul'a kaldıktan sonra Haççak gitti Bir ara Saraç Mehmet Efendi ile Konyalı Saraç Mehmet Efendi ile Şam'a yerleşti 9 sonra tekrar İstanbul'a gelerek Beyazıt Laleli'ye, Oradan da Erenköy'ne yerleşti Özellikle Şam'da kaldığı yıllarda Şevket Hocamızın çok hatıraları var Allah razı olsun o anlattı nazım Kıbrisi Hazretleri ile Lefke'de görüştüğümüzde Sami Efendi Hazretleriyle İsmail Hakkı Bursevi'nin o ruhul beyan tefsirini sabah namazından öğle namazına kadar her gün beş saat, altı saat beraber okuduk demişti. Bana yani e, rahmetli Nazım Kıbrıs Hazretleri. Hatta falan... E, Benim nikahımı da Sami Efendi evet. Hazretleri kıydı dedi. Yani o mübarek...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 Erikli Mustafa Zinepaşa Camisinde vaazları ve sohbetleriyle irşat hizmetini yürüttü. Bir taraftan da geçimini temin etmek üzere Alemdar abinin Tahta Kale'deki ticaret hanesinin muhasebesini yürüttü. Sohbet ve hizmetlerinin meyvesi olarak kısa zamanda bağlıları, dervişleri arttı. 1979'da Medine'ye hicret etti. Ve 12 Şubat 1984 tarihinde de Medine'de çok sevdiği Rabbisine kavuştu. Cennet-ül Baki'a kabristanına defn olundu. Esat Efendi'nin tarikatını en yaygın şekilde Sami Efendi Hazretleri yaymıştır. Rahmetullah Aleyh. Eserleri Hz Bekir Sıddık, Hazreti ömer Faruk, Hazreti Osman Zinnureyn, Hazreti Ali Murtaza, Ashab-ı Kiram, Halid bin Velid, Bedir gazvesi, Uhud gazvesi, Tebük Seferi, Fatiha Suresi, Bakara suresi tefsiri, Fatiha suresi tefsiri, Yusuf ve Hud sureleri tefsiri, Yusuf aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ve dört tane Musahabe sohbet kitabı yayınlanmıştır. Teşekkür ederim. Evet hocam, bu Sami Efendi Hazretleri ile alakalı tabii anlatacağınız zannediyorum çok şey var. Bu Esad Efendi Hazretleri özellikle mektubatında ve Risale-i Esadiye isimli eserinde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 Kozmik dille konuşurmuş. Ve tekkenin her tarafında güzel sardunyalar, begonyalar, artık İstanbul'da top kadifeler. Bunlar çiçek olarak e, saksılar halinde. Dergahın her tarafında yaygın olarak e, dikilir, bakılır, sulanır. Ve onları çiçeklere çok seyredenmiş. Çi çiçeklere bakmak. Allah'ı hatırlatıyor. O güzel şekil. Allah'ın cemal isimlerinin tecellisi.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 o çok fazla olduğuna göre kainat kitabını daha çok okuyun diye onu tavsiye ediyor. Her şeye dönünce Allah'ın Celle Celaluhu gözler önüne serdiği tabiat kitabını okumayı yani anlamayı öğrenmemiz icap ediyor. Çünkü senurihim ayatinafil afaqi ve fi hatta yetebena lehum ennehu'l hak. Allah ayetlerini önce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 Tıpkı güneşin doğuşuna benzer. Bu yüzden kendini bilen Allah'ı bilir denmiştir. Aynı şekilde Allah'ı bilen insanlar da kendilerini bilir diyor Esed-i Hazretleri. Yani men arafa nefstehu fekad rabbuhu, men arafa rabbuhu fekad arife nefstehu. Çift yönlü yani. Çift, yani. Yönlü. Çift, çift yönlü. Yani iki Onun için da. arifi billah olanlar nefislerini mutlak mutlak bilirler. Yani. Evet hocam. Başka bir e, hatırasında bu duanın kabul olunmasıyla alakalı duaya çok ehemmiyet veriyor e, Esat Hazretleri. E, biri bir gün geliyor işte benim duam neden kabul olunmuyor diyor. E, onunla alakalı bazı e, ifadeleri var Esat Efendi Evet. Ondan bahsedebilir misiniz? Yani bir gün Esat Erirli Hazretleri'ne eski iddia terakkili birisi geliyor.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 dua etmek, ibadetin özüdür, diyor. Evet hocam. Yani dua, yani insan talep ediyor, istiyor ama bazı istediği şeyler kendisi içinde hayırlı olmayabilir. Bu nedenle hakkımızda hayırlısı neyse allah Teala onun nasip etsin şeklinde belki e, dua etmek gerekiyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Hocam Vesat Efendi Hazretleri'nin e, başka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 O yük yüz akından almış olduğumuz bu menkıbede de şöyle anlatılıyor. Yüz akı sayı 100 sayfa 65-66'dan almış kitabıma e, alıntı olarak koymuşum. 1925 sonrası Esat Efendi Hazretleri Kudüs'e surru Erenköy'deki Beyaz Köşk'e yerleşmişti. O sırada şehrin varlıklı esnaflarından birisi Esat Erbi Hazretleri'nin namını duymuş.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 pek az bulunan türden bir samur kürkü varmış. Giy Zenginlerin giydiği kürkten. Hı -hı. Zengin ziyareçi bu ne konfor böyle Sırında da samur kürk diye mırıldanmadan kendini alamamıştı. Esad Efendi, kudüs Sürruh Hazretleri'nin elini yavaşça öptükten sonra kendisine gösterilen yere diç oturdu. Pir Efendimiz Kudüs-ü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 Eski bir pardösü veya eski bir parlu gibi böyle giyecek bir şeyiniz varsa istemeye geldim dedi. Var mı bir şeyler giyecek istiyorum dedi e. sırtıma. Esad erbil Hazretleri ayağa kalktı. O sırtındaki pahalı kürkü çıkardı ve al evladım diyerek dervişe uzattı verdi. Dervis o pahalı kürkü alınca o ne kadar sevindi. Oturdu biraz daha sonra sohbeti bitirince bana izin verirseniz ben gideyim efendim dedi ve ayrıldı gitti. O gün Esad Efendimiz'i Kudüs ü sürr Hazretlerine ziyarete gelen zengin bir ıhvanı yolda elinde samur bir kürkle giden o dervişle karşılaştı. O kürkü çok beğendi ve bunu şeyhime hediye olarak götüreyim. Esad Erbil Hazretleri bütün güzelliklere layıktır diye gönlünden geçirdi. O fakir derviş de selamlaştıktan sonra sordu. Kardeş bu kürkü bana satar mısınız? Satarım. Neysesin 100 lira. Al sana 300 lira. O zengin ıhvan bu suretle kürkü satın almış ve yola devam etmiş. Fakir derviş de sevinerek evini yolunu tutmuştu. Derken,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 Evladım, bizim işimiz böyle. Bak görüyorsun, kürkü biri götürdü, öbürü getirdi diyor. Biz arada sadece vasıtayız. Burada gördüğün her şey, mobilyalar, halılar vesaire hepsi emanettir. Herhangi gelebilir, herhangi gelebilir. Yani hiçbir değeri yok benim için. Sizi meşgul ettiği kadar bu eşyalar bizim meşgul etmez. Rabımız aramıza girmez. İnni ahbebtül hayra diyor ya evet. Hz Süleyman Aleyhisselam malı severim diyor. Hatta tevarat bil hicab diyor ya Allah'ı sevmeye engel değil. Atları seviyor İbrahim Aleyhisselam değil mi? Atlara baktığı yerde cihat diyoruz. Mekke'de cihat semti. Atlar manasına geliyor. Evet. Ama atları seviyor ama o atlar Allah'la kendisinin arasına asla girmiyor